Defin işlemi yapılırken bir hoca efendi geliyor ve telkinde bulunuyor. Hı hı. Bunu vefat eden zat duyar mı? Veya bundan bir fayda görür mü? Şimdi bu konu telkin konusunun kendisi zayıf bir rivayete dayanmaktadır. Hı hı. Yani Anadolu'da bu telkin yapılması olmazsa olmazlardan sayılır. Ama öyle değildir. Telkin Hz. Peygamber Aleyhisselam'dan gelen çok kuvvetli olmayan bir rivayete dayanılarak yapıla gelmiştir. Bu bir. İki, Hz. Peygamber Aleyhisselam ifadesine göre sorulduğunda, ölüler mezara giren kimse, dışarıdan yapılanı, yapılan duayı dua, duyar mı diye duyabileceği istikametinde şeyler, hani ölmüştü? Hmm. Sorusunun cevabı burada değil. Cenab-ı Hak isterse duyurur. Ölmek başka ruhun Haberdar olması anlamında bir duymadır o. Fiziki duyma değildir mutlaka. Dolayısıyla duyar mı duymaz mıdan öteye telkinin aslı nedir onun konuşmak lazım. Evet. Ee, telkin işte ifade etmeye çalıştığım gibi e, sonradan işte e, Hazreti Peygamber'den yine yapılan bir rivayet. insan kabre konup, konulduktan sonra işte ruhu kendisine döner. So sual edileceğiz ama kendisine melekler soru soracakları zaman bedenine döner tekrar orada işte o döndüğü anda dışarıdan da melekler sorguladığı sırada belki de ondan önce dışarıdan biz telkinde bulunursak işte imanını Tazelemiş olur, meleklere kolay cevap verir anlamında hı hı. bir e, yorum buradan çıkarılabilir. Ama telkin meselesinin dinde e, mutlaka olması gereken sağlam bir temelde dayandığını söyleyemiyoruz. Bir uygulama olarak var, evet. zayıf bir rivayete dayanan bir şeydir. Duysa da duyması da böyle işte. Hı. Evet, yine e, bir fayda umarak bunlar yapılıyor yani değil mi? Fayda umarak yapılıyor. Bir insan ölen bir kimseye telkin yapılmazsa eksik oldu diyemiyoruz hı. onu söyleyelim. Çok yerde evet. de yapılmıyor.